Mübarek olsun, aziz ve sevgili asla dinleyicilerim, allah Teala Hazretleri sizi ikramda bahdiyar eylesin. Ee, bugün e, İslam'daki ibadetlerle ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Allahu Teala Hazretleri bizi namaz gibi, oruç gibi, az gibi ibadetlerle sellef eylemiş. Yani bizim binler bir insan olarak, Allah'ın iyi bir kulu olarak bu ibadetleri yapmamız lazım. Bu ibadetlerin konulmasının sebebidir. nedir? Niye bu ibadetler konulmuş? Tabi her ibadetin kendine mahsus özel e, hikmetleri e, sayısız hikmetleri bir tane değil, birçok hikmetleri vardır, hiç şüphe yok. Fakat bu ibadetlerin hepsinin ruhu, temeli allah Teala hazretlerinin kulu olduğunu kişinin idrak etmesi, şuurunda Allah'ın kulu olduğunu hatırında tutması, Allah'ın onu gördüğünü ve onun Allah'a güzel kulluk etme mecburiyeti olduğunu dünya imtihanını Allah'a güzel kulluk ederek kazanacağını hiç hatırından çıkarmaması devamlı bir şuur halinde, devamlı bir hatırlama halinde olmasıdır ibadetin ruhu ve e, ibadetlerin Çoğunda da bu ana e, hikmet ve ana gaye vardır. O ibadetin konulma sebebi odur. Mesela e, Kur'an içerisinde Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Hakını salate li zikri. Yani benim hatırlanmam, hatırda tutulmam, benim zikrim, benim yardım için yâd olunmam için namazdır. Yani namazın e, kılınma sebebi Allahü Teala Hazretlerinin hatırlanılması. Hakikaten de insan e, faz namazlar tabi günde beş vakit faz kılınmış ama bunların dışında başka nasile namazlar da var. fazları beş vakit, beş vakit namaza beş vakit katıyorlar. Yani namazın kılınma sebebi Allah'ın hatırlanması. Günde beş defa çok önemli kritik noktalarda kul Allah'ı hatırlıyor. Bir kere sabahleyin hatırlıyor. Daha güneş doğarken uyku uyumuş, dinlenmiş Kalkmış, yeni bir güne başlamış. O zaman hatırlıyor. Bu bir. Sonra günün ortasında hatırlıyor öğle vaktinde. Efendim ondan sonra tam işin kızıştığı, alışverişin artık sana yaklaştığı, herkesin evlerine dönüş hazırlığını düşünmeye başladığı ikinci vakti. Çok önemli bir vakit. Sonra eve geldiği efendim genel olarak efendim ço yavrusuna çocuğuna kavuştığı akşam vakti. Ondan sonra da geceli tekrar uykuya vakti Yattığı zamanı beş vakit. Allah'ı Hatırlamamıza vesile oluyor bu farz olan namazlar. Talife şahsı beş katı fası, katmak. İnsanımız bize baksa hangi ibadetleri emretmişler? emretmişler. Mesela e, sabah namazından sonra ifrak namazı var. Efendim bu söt e, nöbeti. Öğleye yakın sabahla öğlen arasında duha namazı var. Çok kıymetli bir namazı. Asya namazının arkasından evradin namazı var. Söt önemli. Yastıdan sonra insan artık ne zaman uyuyacak e, bir saat, iki saat, saat sonra yatarken atırsa namaz kılması, sonra bir de iyisini görüp gecelerini bunlar beş vakit oluyor. Hani eskilerin beş vakit, beş vakit satan Müslümanlar diye öyle e, olarak söyledikleri anlatılıyor. Demek ki fazladan baksa mafile ibadetler de var. Tabii ki bütün bu e, namazlardan masraf insanın Allah'ın e, karşısında kulluğunu hatırlaması ve bunu tazelemesi, imanını tazelemesi e, hakikati yapıyor. Onun için yani günce kez defa namaz kılan bir insan evinden atan kırıl kırıl bir sudan ölmaktan görevden günce beş defa yıkanan bir insanın hali gibi oluyor. Her temiz, içinde kert, e, kutsuz, kutsuz, kutsuz, toz ve kutsuz kalmayan bir insan durumuna giriyor. E, namaz <gülüyor> onun için çok önemli. önemli. Ee, hani bazı kişilerin İngrenin pek paket namazını kılıyor Bazı kişiler de bulunmak çok, çok bulunmaz Efendim işte Tenzilat isterler Efendim bu namazlar bu kadar çok olmasa Derler Efendim e, Sıskıklı böyle Tanbellik alametleri gösterirler e, itirazlar veya Yapamama durumları gösterirler Ama bunların hepsi Son kadar önemli Bu hususun bir hadis içerisi Efendim e, bu cuma sosyetinde sizlere okumak istiyoruz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Mâ min vukrasin yükerullahu ta'lâ fîhâ illet tüm şürek zikrillâhi ta'lâ ilâ me'nihâ min ve illâ hossâret alâ mâ havlihâ el-ardes ve illâ mûmînâ îzâ erâdet ferâse minel arde secafâdetül <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Selamünaleyküm. Şimdi bu hadis-i şerif. Allahu Teala Hazretlerinin o e, en sevgili kulumuz, bu varik peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ma min dukatin, hiçbir yer yüzü parçasında böyle bölge yoktur ki bir parla, bir bahçe, bir ev, bir efendim yer yani, yoktur ki, İzzallahu Teala fiha, Allah Teala Hazretleri anılıyor, zikrediliyor." Yani namaz kılınarak zikrediyor namaz da bir çeşit zikirdir Muhtemelen dinleyiciler onu hatırlatayım namaz bir çeşit zikirdir Kompet bir zikirdir derli toplu ve şekilleri içinde toplamış olan mükemmel bir zikirdir. şimdi Allah'ın zikredildiği, Allah zikredildiği hiçbir toprak parçası yer parçası, arazi efendinin nümpe yoktur Allah'ın bu zikredilmesi o mücdeniz, memnun olur sevinir, efendim ee, şad olur ne radenlere daha üstünden ila, e, ilamet neha imsal bir aradığın yedi kat yerin efendim, ta en altındaki mantıkasına kadar o yerin içinde Allah ibadet ediliyor diye Allah'a ibadet ediliyor namaz sunuyor diye senin müjdeliniz yani mükafat alacaksın efendim Allah'ın e, rahmet nazarıyla baktığı bir bölge olacak diye erenin sad e, olur ve illa fakir et mahal vehabi ta alat etrafındaki bütün başka topraklara çok çok der, fakir et böyle kesilir, kesilir ifade edilmiş çok e, övünür demek. Yani başka yerler var çevresinde, başka mantıklar, başka yeryüzü parçaları orada da ibadet edilmemiş, kendisini ediliyor, bizi fahire der, övünür, övünür. Ne zaman benim izahıma bir yeryüzünde bir bir namaz kılmayı istediği zaman Tezâfâdet-i'l-as o onun süslenir. Yani manevi bakımdan hani kendisini brandırmak için insanlar çok güzel ödüller, kokular sürmüyorlar, taranıyorlar, derlerler vs. Yeryüzü onun için süslenir. Demek ki bu namaz, bu Allah'ın zikri, bu Allah'a ibadet etmek, Allah'ın hatırlanması yani kulun kendisine büyük sevaplar kazandırıyor da, ayrıca üzerinde bulunduğu toprağa dahi ne kadar büyük şeref bahsediyor. Yani binaenemiz daha atılan birinin kendisi bir kıymaktır. Ee, onun bulunduğu yerler de ondan dolayı yani bir şeref kazanıyor. Hani şeref-ül mekan, bilmekin diye bir söz vardır. Ee, bir mekanın şerefi içinde bulunan insan tam dolayıdır. Yani, çok kıymetli bir insan bulunmuş ki bir yerde, o mekan şerati bir mekandır. İnsan Peygamber Sallallahu Aleyhi Sallam Efendimizin bulunduğu medine i ilmiyle yapılan en muğallek, en, en şerati yer yeriz fakat Ve yer bende yatıyor. O sözü nasıl gözümüne fahişer diyor Osmanlı mücahidlerinden birisi şerati mekan bir meybir olduğu için. Yani namaz o kadar ki, namaz kılmak o kadar güzel ki kulu şereflendiriyor. Kulun içinde bulunduğu bölgiyi de yeryüzü parçasında şereflendiriyor. Bir başka hadisleri var. Sevgili dinleyicilerin hadisi şehirde olduğunuz için genellikle. Bence bunu yani hissetmeyebilirsiniz ama yasın gittiğiniz cayralarda köylerinizde bu karşınıza değiliz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e ee, rivayet etsene göre buyrulmuş ki: "Lâ yujr men fihim ve fihim biṣ-ṣalâh Yani hiç ev yoktur ki, hiçbir beş tane ev yoktur ki, yani içinde namaz için ezan okunmuyor, namaz için ikamet çekilmiyor, şeytan oraya hakim olur. Şeytan oraya bastırır, galip gelir. Demek ki insan bir yerde de 4-5 akrabasıyla bir yerde bile oturuyor olsa, bir kampta bile oturuyor olsa ezan okuyacak, ikamet bitirecek, namaz kılacak. Efendim yaparsa ne hala efendim şeref kazanır, sevap kazanır, o bölgede efendim e, mübarek bir bölge olur ama namaz kılmadığı zaman... Oraya şeytan hakim olur. Tabi şeytanın hakim olduğu yerde, sözünü geçirdiği yerde, efendim musallat olduğu yerde, insanlar birbirleriyle kavga ederler, günaha girerler, haramlara bulaşırlar, efendim çeşitli çeşitli çeşit efendim e, kendilerine ve çevrelerine, dünyalarına ve ahiretlerine zarar veren nice nice nice kötü şeyler olur. Demek ki yani e, ezan da önemli, ezan da önemli, cami önemli. Namaz kılmak önemli, namazın kılındığı cami önemli. Efendim camide namaz kılınması sağlayan bir sebili olan, bir davet olan, evet, ikamet de önemli. Yani şeytanı kovan bir şey. O bölgeden yerine efendim e, okunmadığı zamanda şeytanın hakim olduğu e, anlaşılıyor bu hadislerden. Demek ki e, nerede olursak olalım Allah Allah'ın kulu olduğumuzu unutmayacağız. Allah'a karşı ibadet boyuşlarımız olduğunu unutmayacağız ve namaz kılmanın çok önemli olduğunu Allah'ı zikretmenin son derece önemli olduğunu zikrin tabi çeşitleri var Efendim, Allah demek, La ilahe illallah demek Subhanallah, Elhamdülillah demek çok güzel zikirler bunları her zaman söylüyoruz. Efendim salatu selam getirmek bu da zikir. Bunları söylüyoruz ama zikrin en mücessem şekli en muazzam şekli namazdır. Onun için evliya Allah'ın en yüksek derecede olanları yani ömürlerini sabahtan akşama böyle Allah'ın divanında, elfençli divan durmuş olarak efendim, namazla niyazla geçirirlermiş. O yüksek bir makamın alameti olmuş oluyor. Tabii e, sevgili e, dinleyiciler şimdi bu e, devirde yani şu yaşam e, şartlarımız içindeki devremizde efendim, bir yaz geçirdik. Gördünüz. Belki siz bir yazığa gittiniz, köyünüze gittiniz, belki bir sahil kasabasına, şehrine gittiniz. Efendim maalesef toplumumuz yüzde yüz Müslüman olan efendim bir millet iken tabi namazı unutmuş, camiyi unutmuş, camisiz yerler var. Efendim cami yapılmasına kızan insan grupları var, ezanlar rahatsız olanlar var. Efendim namaz kılan insanı sevmeyen, şiitlerden rahatsız olan kişiler söyledi. Başörtüsünden rahatsız olmuyor, sakaldan rahatsız olunuyor, Müslümandan rahatsız olmuyor, ibadetten rahatsız olmuyor Ve bunlar, yani bu milletin evlatları, şiitlerin çocukları, buralara sırf Allah rızası için gelmiş olan, efendim cihat etmiş olan Allah'ın dinini ilimle, irfanla, kültürle yaymış olan, eğer İslam'a karşı da bir tecavüz varsa onun canını, malını ortaya koyarak sorulmuş olan insanların çocukları kendinden dine imana uzak, onun efendim kendisine dünyada ve ahirette sağladığı güzelliklerden habersiz bir yaşam içinde insanlar biz böyle olmayacak. Biz efendim İslam'ın ne kadar büyük bir hazine olduğunu bileceğiz ve İslam'ın ibadetlerinin ne kadar derin hikmetlere sahip olduğunu bileceğiz. Şekilden öz'e doğru Efendim anlamaya çalışacağız. Yani namaz çekilen, Efendim 8 rekat, 10 rekat, 13 rekat, 5 rekat bir e, şeyler e, öyle, rükûsü var, fecnesi var. Allah-u Ekber deniliyor, subhanek okunuyor. Hayyatı sen biliyor musun? Ezberledin mi? Ezberlemedin mi? Namaz duaları, konut duaları. Ha bu işin bir şekli var. Bir de bu namaz niçin kılınıyor? Kime karşı kılınıyor? El niçin bağlanıyor? E, Allah-u Ekber derken e miskin kaldırılıyor. Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda Allah'la bir mülakat yani bu namaz denen mirası Allah'ın huzuruna çıkıyor. Bunun zevkine varmak lazım. Bunu anlamak lazım. Bunu içselmek, çalıştırmak lazım. Bu ibadetten istifade etmek lazım. Eğer insan istifade ederse hayatı intizama girer. İnsan niçin için gelmiştir? E, İnsanlar dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için gelmiştir nasıl sağlanacak? insan kendisi Allah'ın sevgili kulu mutlu, efendim, nurlu, mübarek kutlu bir insan olacak namaz, şeyde, ibadetle, islamla mübarek bir insan olacak insan o mübarek insan bir kere o mübarek dolayı hani iki gönül bir olunca tamamlık seyran olur diyorlar yani mutluluğun sübjektif olduğunu gösteriyor bir bakıma bu atasözü hani yer müsait olmasa bile insanın gönlünde bu mutluluk biraz. Tabi kendisi böyle bir gönül terbiyesi almışsa o mutluluk sağlamış. Gönül terbiyesi anlamış bir insan milyonlar milyarlar içinde olsa haram kazanmış olan bir insan mutlu olamıyor. Sonunda intiharlar gazetelere düşen rezaletler, felaketler, tecahletler olduğunu hep okuyoruz. Her gün her gün gazeteleri alın yani basın haberleri her yöntü ibretlerle dolu. Elinize makası alıp kesecek olursanız haberlere dosyalayacak olursanız binlerce dosyanız olur. Ne kadar ibretli olaylar göreyen yani ediyor etrafımızda. İşte insan ilk önce kendisinin içindeki o mutluluk şartlarını hazırlamış oluyor. Ama bu bununla kalmıyor. İslam'ın insanlara sağladığı güzellikler. İnsan iyi bir insan olduktan sonra, böyle içi pırıl pırıl, nurlu bir insan olduktan sonra niyeti temiz bir insan olduktan sonra ondan sonra de faydası oluyor. Bunu nereden anlıyoruz? evin okuduğumuz her şerif gösteriyor bir kere. Yani namaz kılan yer bile ödeki yerlerden üçün bir rütbe kazanıyor. Namaz kılınan yer mübarek bir yer oluyor. Namaz kılınan yer öteki yerlere iftihar ediyor. Ben de bir mümin namaz kıldı diye. Bölgeye bile insanın faydası oluyor. Ayrıca tabi bu fayda maddi olarak da kezahir ediyor. Şevresindeki komşulara, insanlara, Tüm insanlığa karşı efendim, hayırların kaynağı haline geliyor bir mümin. Onun için eğer biz böyle dünyası mutlu, bahtiyar, ahireti, mübarek, efendim, güzel, cennette sonuçlanan efendim, bir sonsuz güzel mutluluk istiyor isek ibadetlerin derinliğini de anlamamız lazım. Yani bir sübhan Allah'ın zevkine varmamız lazım, bir Allah'ı u efendim heybetini hissetmemiz, titrememiz lazım bir elhamdülillah'ın içimize doldurduğu engin mutluluğu böyle zamanlarımızın ucundan ta hücrelerimize kadar yayılan efendim o güzel duyguları hissetmemiz lazım namazın Allah'ın divanına durmak olduğunu önemli bir şey olduğunu bunda bir, efendim üçten beşi bile bir olsun, ayda bir olsun senede iki defa olsun falan gibi pazarlığa girmek yani her an namaz kılmak isteyen bir insan haline gelmek lazım tabi bu ne oluyor? Bu bazıları sanıyor ki yani ömrümüz namaza mı geçecek? Keşke öyle olsa da hani öyle bir insan böyle yaptığı zaman o zaman e, bütün ömrü efendim intizama giriyor. Namazların arasındaki devreleri dahi efendim e, güzelleşiyor. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifi daha var. E, buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani bir insan bir namaz kılsa ondan sonra bir namaz daha kılsa Allahü u Teala Hazretleri buyurur ki yani ey melekler şahit olun ki ben bu kulun iki namaz arasında işlediği kısırları, hataları, günahları da bağışladım, şahit olun. Yani devam ettiği için bir namazda ondan evvelki namaz arasındaki günahlar siliniyor. Ondan sonra kılınan namazda evdeki namazlar siliniyor. Günahlar siliniyor. Böylece insan temizlene temizlene. Hayatındaki hataları efendim afola ola ilerlemiş oluyor. Son derece önemli e, bir durum. Tabi <gülüyor> e, namazların şuurla kılınması efendim duya duya kılınması gerekiyor. Aziz ve sevgili e, affet dinleyicilerim. Tabi e, severek dinliyorsunuz bu radyoyu. Biz anketlerden e, takip ediyoruz ki İstanbul'un en çok dinlenen radyosudur, sevilen radyosudur. Hakikaten çok faydalı, kültürel hizmetler yapıyor, yayınları çok güzel. Ve siz de e, iyi bir anneden, babadan gelmiş, temiz bir ailenin bir terdisiniz. Sorun kendinize, ben namazları kılabiliyor muyum, ibadetlerimi yapabiliyor muyum diye kendi kendinize şu anda. Efendim, yapamıyorsunuz mesela, yapamıyor iseniz, niçin yapamıyorsunuz, sorun geliyor, ağır geliyor, bir tat alamıyorum. Heh, tat alamıyorsan, ben yani demek ki bu konudaki eksik bilgilerinden dolayı ve namazın kıymetini anlamadığın için beş şekilde öze inemediğini oluyor. Kılmıyorsan, tabii demek ki, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okumuş olduğum bir hadis içerisinde ne buyuruyor? Beş tane ez oldu da orada bir müştereken namaz kılmak için ezan okunmadı mı? Ahmet getirilmedi mi? Niye beş ev diyor? Yani beş ev artık bir grup teşkil eder demek istiyor Peygamber Efendimiz. İşaret duyurmuş oluyor. Hani bir ev, iki ev olursa kendi içinde namazı kılsın şahıslar. Ama beş ev oldu mu, orada cami olacak, ezan okunacak, oraya cemaat davet olunacak. Namazı beraber kılacaklar, kâhmet getirecekler demek. Yani onu yapmadığı zaman ne oluyor diyor Peygamber Efendimiz. Sahve de şeytan. Yani Şeytan o bölgeye hakim olur. Artık orada sürüdü geçen bir varlık haline gelir. E, şeytanın, şeytanın demek ki şeyinden kurtulmak için, e, e, bu tasamlusundan, bu baskısından, bu tecavüzünden, e, şey, şeytanın hükmü adına girmekten kurtulmak için namaz kılınması lazım. Demek ki eğer bir insan namazı kılamıyorsa bu duruma düşmüş. Demek ki ya e, bulunduğu bölgede cami yok. Yani... Öyle devirler geçirdi ki şu Türkiye'miz %100'ü Müslüman olan bir ülke efendim, Ezan'sız, namazsız, camisiz, meskitsiz Efendim templer kurdular Ve böyle bir şeyle övündüler insanlar Yani İtanın hakimiyetine Girmiş oluyor evsiz, namazsız, ezan'sız yerler Onu bilemediler Onunla övündüler Hakikaten de e, Nursuz insanlar Namazsız, niyatsız, minansız, imansız insanlar işte görüyorsunuz Türkiye'de köşeleri okuyoruz, ibretle okuyoruz, araşı var, polisler ölüyor, askerler ölüyor, yani ormanlar yanıyor, yüreğimiz yaralı, e insanlar bakıyorsunuz haramı, helalı, ayırt etmez olmuşlar, milyarlar, efendim, suistimaller, tersizlikler vesaire. Bunların kötü nedir, töbü nedir? E şeytan bunlara hakim oluyor. E şeytan nasıl hakim oluyor? İşte manevi bakımdan çıkıyor. Namaz yok, niyaz yok, ibadet yok, ezan yok, şeytan oluyor ya saltanatını kuruyor ve insanlarına hakim oluyor. Onun için sevgili dinleyicilerin ibadetlerin önemine ibadetlerin önemine vakıf olalım. İbadetlerin önemini bilelim ve efendim ibadetlerin ruhuna şuuruna vararak o ibadetleri yapalım. Çok faydası var. Yani sadece hani moral faydası sadece manevi faydası işte efendim, böyle yani e böyle yani psikolojik bakımdan insan şey olur böyle olur gibi bir şey değil, Maddi faydası var, çevreye faydası var. Çevrenin korunması için manevi şartlar bunlar. Şeytan olmayacak çevrede. Şeytan olmaması için bu şart. Hani biz e kardeşlerimizle Allah razı olsun ihvanımızla, çevre kültür dernekleri kuruyoruz. Çevre yani çevreyi korumak istiyoruz. Yeşil olsun, evetim kimen olsun, çiçek olsun, güzel olsun, temiz olsun kırıl e, pırıl olsun, havası güzel olsun sirli olmasın, suyu güzel olsun çırıl olsun, ama bir taraftan da günah olmasın, çevrenin manevi rakımdan korunması, günah olmaması, onun da şartını işte bugünkü bu hadis-i öğrenmiş öğrenmiş evler okunca namaz kılınacak zikredilecek Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edilecek ki çevre kurtulsun günah e, olmasın şeytan orada saltanat tesis etmesin, oraya hakim olmasın, şeytan orayı fethetmesin, düşmanların en büyüğü olan şeytanın eline orası geçmesin, insanlar şeytanın esiri durumuna düşmesin. Yani üzülmez misiniz sizin akrabanızdan, sevdiklerinizden birkaç kişi düşman eline esir düşse, sırfların eline esir düşse, eyvah benim akrabamdan filanca esir şimdi de hayatından endişe ediyoruz, sağ mı acaba işkence görüyor mu vesaire filan diye, ne kadar ne kadar endişe edersiniz. Maddi düşman ne yapar insanlar sevgili dinleyiciler hayatına kasteder, işkence eder. Acı tutar, savunu solunur, keser. Efendim nihayet ölür. Sahabe-i kiramdan e, böyle işkence edilerek gelen kimseler var. Şehit oldular. Peygamber Efendimiz onların cennetlik olduğunu müjdeledi. Yani bildirdi Allah'ın cennetine verdiği haberle. Onların cennete gittiğini bildirdi. Et sonunda cennet olduktan sonra, şehit olduktan sonra insan bu acılara ve sabrediyor, tahammül ediyor ama şeytanın esiri olduğu zaman sevgili bir insan ne oluyor? Hem dünyada şeytani bir insan oluyor, kötü işlerin kaynağı oluyor rüşvet, hırsızlık, arsızlık güçsüzlük, edersizlik, efendim bilmem sağ sola devamlı zarar oluyor hem de ahireti mahvoluyor, evde bir cehennemde yanan, yanacak olan bir insan durumuna geliyor. Demek yani ki şeytana esir olmak çok daha şeytana esir olana. Çok daha fazla dikkat etmek lazım. Bölgeleri şeytana kaptırmama, şeytanın saltanatı altına, hükümeti, hakimiyeti altına girmemesi için bölgelerin çalışmaya çok daha fazla dikkat etmek lazım. Şimdi bu tarafını kim düşünecek? Tabii mühendisler düşünmez. Doktorlar düşünmez. Efendim bunu kim İşte böyle hadis-i şerifleri bilen, okuyan, dinimizin ahlamını bilen, Peygamber Efendimiz'i tanıyan insanlar. Yani çevrenin manevi Havası, manevi şartları, manevi bakımdan temiz olmasının şartları nedir? işte bunları hadis-i şeriflerden okuyoruz. Niye hadis-i şeriflerden öğreniyoruz? Çünkü allah Teala Hazretleri en sevgili kulu peygamberimize gözünden perdeler kalkmış, etrafı gösteriyor, melekleri gösteriyor, görüyor. Dünyanın ve ahiretin hallerini biliyor. Kabirde olanların durumunu görüyor ve söylüyor ashabına. Eh, ahirette olacakları bildiriyor geçmişte olmuşları bildiriyor neden? Allah sevmiş peygamber etmiş demiş seçmiş seçkin bir kulu olarak vahyetmiş ona bildirmiş bu gerçekleri. Niçin bildirmiş? Biz de bilelim. Biz de göre nefes bile duyduklarımızla muhbiri, sadık olan en doğru sözcü peygamberin o sözlerini bilelim, dinleyelim, dinledikten sonra uygulayalım diye onun için az ve sevgili dinleyicilerim. Ben kısaca her zaman söylediğim bir şeyi yine söyleyeceğim. E, emin olun dinimizi güzel bir şekilde öğrenmenin yegane şareti diyorum ben hadis-i şerifleri takip etmeyeceğim. Hadis-i şerifleri okumamız lazım. Diyar-ı şey Başkanlığı'nın neşretliği kesinlikle çok sağlam olan hadis kitapları var. Sağlam. Yani böyle garantili hadis kitapları var. İmam Buhari Efendimiz'in hadis kitapları var. Efendim, e, e, İmam Nevevi Hazretlerinin Riyac-ı Salihini var. Sonra dışarıda meşhur edilmiş başka tuhaf-ı Sitte'den kıymetli adı var. Evinizde de tahmin ediyorum çoğunuzun bu yaldızlı, ciltli, güzel kitaplar mevcuttur. Bunları okuyacaksınız. Her gün birkaç tane okuyunca birçok şeyleri öğreneceksiniz, anlayacaksınız, hayret edeceksiniz. Peygamber Efendimiz'in bize ne kadar güzel şeyler okut, öğrettiğini anlayacaksınız dinimizin ne kadar derin olduğunu, güzel olduğunu anlayacaksınız. İbadetlerin şuuruna alacaksınız, ruhunu kavrayacaksınız. İbadetleri yaparken efendim, Peygamber Efendimizin miracı gibi Allah'ın divanına çıkıp da öyle bir ibadet etme zevkine, şuuruna, haletine erişeceksiniz. allah Teala Hazretleri bizi ibadetleri şuurla, severek yapan kullandan eylesin. Bu ibadetler küçümsenmeyecek çok önemli, maddi ve manevi tesirleri bakımından, sevabı bakımından, insanın dünyası, ahireti bakımından çok önemli. Bu ibadetleri Allah rızası için şuurla, tadına, vara vara yapmayı Allah cümlemize nasip etsin. Evlatlarımızı bu ibadetleri zevkiyle yetiştirmeyi nasip etsin. İbadetleri bizim büyüklerimizin zoruyla, efendim böyle yapan çocuklarımız olmamalı. Çocuklarımız bu ibadetleri öğrenip, anlayıp, sevip, Efendim, severek e, yapacak bir şuura ermeli Allah-u Teala Hazretleri evlatlarımızla güzel yediştirmeyi nasip eylesin. Dedelerimizin bize emaneti olan bu İslam Efendim maddi bakımdan temiz tutmak, geçim tutmak, için, tutmak için, güzel taktıkmak gerektiği gibi manevi seviyede. Manevi da de seytandan, günahtan uzak her temiz tutmak için Efendim gerekli kesinleri almayı, ibadetleri yapmayı, ozanları, sahibetleri getirmeyi, zikri hiçbir zaman ihmal etmemeyi Allah nasip eylesin. Efendim nice nice hayırlı işler yapmaya muvaffak edip Ömrümüzü rızasına uygun geçirmek, huzuruna vardığımız zaman hiç olmayacak bir varışla varmayı, Allah-u Teala hazretlerinin rızasına ermeyi, şennetiyle, cemaliyle bir şeref olmayı nasip eylesin sevgili akraat dinleyicilerim allah sizlerin cum alarası hazırz asiyetler sevdiklerinizle beraber eriştirsinnetiyle cemaliyle bir şerefe eylesin e selam aleyküm ve rahmettullahhi ödken tür